Cenab-ı Hak yine Kur'an'la ilgili olarak şeyleri bize bildiriyor. Onlar ayetlerimizi işittiği zaman sağır ve kör davranmazlar buyuruyor. Katte hikmet açıldığı zaman sahabi derdi ki bir ayet indiği zaman biz zannederdik gökten bir sofra indi. Hemen o ayetin etrafı toplanırdı. Allah'ın rızası nerede? Aramızda tartışırdık ayeti. Biz bu ayetle Allah'ın rızasının ne şekilde tahsil ederiz diye. Ondan sonra Cenab-ı Hak daha aşağıdaki ayetlerde onlar ayetlerimizi işittiği zaman sağır ve kör davranmazlar. Yine Cenabı Kur'an-ı ilgili çok ayetler var. Kur'an-ı Kerim üzerine bizim titiz davranmamızı arzu ediyor. Bir de labali şeyler gördüğü zaman orada bir vakar ile ayrılırlar. Yalan yere şahitlik etmezler. Yani bir Müslüman öyle İbadur Rahman daima doğru olacak. Anası babası da olsa, akrabası da olsa hakkı tevzi edecek. Bir labali bir yerden de, İslam şahsiyeti, Müslüman karakterine zaaf olacak bir yerden de dedikodu vesaire labali şey, oradan bir vakar ile sıyrılıp geçecek. İbadur Rahman. Ondan sonra cenabı okullar ki, Rabbimiz bize, gönlümüzü aydınlatacak eşler. Bir aile hayatı. Rabbena hibrena min ezvacina. Ondan sonra bir zürriyatına bir nesil kuret gözümüzün doğru olacak. Demek ki aile yapısına dikkat etmek lazım. Aile yapısı sağlamsa toplumda sağlam oluyor. Aile yapısı bozulduğu zaman da toplumda bozuluyor ve aradaki çocuklarda helak oluyor. Ve canin aile müttakine imama Cenab-ı bizden bir takva toplumu istiyor. Ve bu takva toplumu içinde senin de vazifen o takva toplumuna rehber olabilmek. Bugün en mühim şey bu. Yani öyle bir nesil yetişecek ki bu nesil imanlı olacak. Bu nesil vatanperver olacak, ailesine sahip olacak, toplumuna sahip olacak, vatanın, milletine sahip olacak, bayrağına sahip olacak. Bayrak bir haysiyettir, şereftir milletin. Efendim mutihabbirine girerken üç kumandanı bayrağı düşürmeyin dedi. bir şehit olurken, bize şehit olurken... Cafer alsın, Cafer şehit olurken Abdullah alsın eğer üçü de şehit olursa. Üçü de şehit oldu aranın bir kumandan sesinden yine bayrak yere düşmesin buyurdu. O bayrak bir menhay şerefidir. şerifidir. Kadisiye harbine girerken Ümmü Mektum amma olarak geldi ben de bayrak tutarım. Gözlerim görmüyor ama ben bayrak tutarım dedi. Ben bayrak tuttuğum zaman dedi arkadaki asker dedi morali artardı. Ben de kılıçların parıltısını görmediğim için bayrağı dik tutarım dedi. Ocelik Hadisi girdi. Ama olarak. Velhasıl nesil çok mühim. Yani Bugün o nesil üzerinde çok durmak lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepiniz bir çobansını güttüğünü sürden mesulsünüz buyuruyor. Bugün koyun sürüsü kayboldu. Keçi sürüsü geldi. Keçinin idaresi zordur. Ağaçları tırmanır. Sağa sola da koyun öyle bir şeyden gider. Televizyon menfi programlar. internetteki men fiillerler istedi zaman basıyor bir Hong Kong'a gidiyor bir Hollywood'a gidiyor genç. Hani bugünkü hizmet çok mühim bir hizmet. İmanlı bir nesil, vatanperver bir nesil yetiştirebilmek. İşte Çanakkale'yi gençlere iyi anlatmak lazım. Fiziki olarak hiçbir şeyimiz yokken bir iman gücüyle ne şekilde canan melekleri indirdi ve zafer kazanıldı. İngiliz genareli Hamilton diyor ki, biz de gökten, gökten inenleri gördük diyor. Churchill'e diyorlar bizi rezil ettin diyorlar Çanakkale'de. O diyor ne yapayım diyor. Biz de Allah'la harbettik orada diyor. Tabi diyor biz mağlup olacaktık diyor. Onun için imanlı nesil imanlı anneler, imanlı kız çocukları yetiştirmek. Ondan o zürriyet gelecek. Son ayetlerde de işte onlar, o Rahman sabretmelerin karşılığı cenneti en güçlü makam veriyor, orada hürmet ve selamla karşılanacaklar Cenab-ı Hak buyuruyor. O ebedi kalacaklar, orası ne güzel bir yerdir buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak o gafillerin durumunu bildiriyor. Ey Peygamber diyor, onlara söyle diyor, onların diyor kullukları, yalvarmaları, duaları kulu olmasa Allah onlara ne yaptı, ne işe yarar onlar diyor. El asıl Cenab-ı Hak inşallah o kullan ayet kerime şembolene, mütefekkir bir insan, derin bir insan, rakik bir insan ol, bir mümin ol biniz nasip eylesin. Duygularımızı, hislerimizi rıza ilahe ile ile telife eylesin inşallah. Cenab-ı Hak cümlemiz inşallah cenneti birleştirsin, dinimize selamet, vatan milletimize selamet nasip eylesin. İllahi ita fatiha fatihha.